Erkam Radyo'nun değerli izleyenleri, Günü Sadası'ndan hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli Hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar, bir Günü Sadası'nda daha birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, hürmetler ederim. Sağfurullah, hoş bulduk efendim. Kıymetli Hocam, bugün tabirimi mazur görün lütfen. Sağfurullah. Sizi şimdi ters köşe yapacak bir konuya giriyorum. Eyvallah. <gülüyor> aşkı konuşalım bugün. Eyvallah. Hem beşeri aşkı konuşalım hem oradan sıçrayarak ilahi aşkı konuşalım. Bizim geleneğimizde beşeri aşk her zaman bir remz ola gelmiştir. Leyla, efendim, Şirin bunlar insanı ilahi aşka götüren e, yolun remzeri ola gelmiştir. E, güzelliği aramak her zaman tavsiye edilmiştir, e, önerilmiştir. Ve bu yolda da e, insan aşkı aradıkça, e, aşkın peşine düştükçe, güzelin peşine düştükçe e, bir yandan da Cenab-ı Hakk'a yaklaşmış olur. O yüzden bizim güzeller güzeli fuzulimiz aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabip kılma derman kim kim zehri dermandadır diyor. Yani ilaç istemiyor ilaç istemiyor o dertle hoşum diyor. Genellikle bu dertten hoşnutluğu ifade eden dizelerle karşılaşıyoruz klasik şiirimizde. Yunus'umuz diyor ki, aşkı olmayan kişi misali taşa benzer, nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Evet, ben buradan sözü açmış olayım efendim, buyurun. İsterseniz evet. biraz daha konuşabilirim. Evet, lütfen. Biraz daha açalım efendim. Peki, şimdi bir filozofun çok hoşuma giden bir ifadesi var. Karşı tarafı diyor, tam manasıyla... Ruhumuza doldurabilmek için içeriği boşaltmak lazım. İçimizdeki olan biteni boşaltmak lazım. Şimdi bunu bir Fransız filozof söylüyor. Simon Weil. Bakmakta olduğu varlığı tüm gerçekliğiyle aynen olduğu gibi içine alabilmek için ruh kendini bütün muhteviyatından temizler. Şimdi ilk başta biraz zor bir cümle gibi geliyor fakat bizim kendi geleneğimize baktığımız zaman aslında bunun bir yansımasını görüyorsunuz. Bu söz onun bir yansıması gibi. Kalp aynasını o kadar cilalamak lazımdır ki o Allah'ı aksettiren bir hüviyete bürünebilsin. Kendi içimi o kadar boşaltmam lazım ki misafirim çalap e, gelip oraya tahtını kursun. Yani aşk biraz da Eşrefoğlu Rumi'nin söylediği gibi döküp varlığı gitmektir. Cihanı hiçe satmaktır. Aşk adı aşk, döküp varlığı gitmektir adı aşk diyor. Elinde sükleri ayruğa sunup ağuyu kendi yutmaktır adı aşk diyor. Yani bir kendinden vazgeçiş, bir bırakış efendim. Öteye, ötedekine kendi ruhunda yer açış olarak aşk ideal bir tarif ama günümüzde daha efendim olgunlaşmamış aşk formülleriyle karşılaşıyoruz ee, onlardan ben e, ilerleyen dakikalarda belki bahsederim bela yağmur gibi gökten yağarsa başını ana tutmaktır adı aşk şimdi bu aşk meselesini sadece beşeri aşk ilahi aşk olarak da belki almamak gerekir. Hilmi Ziya, ülkenin söylediği gibi bir aşk ahlakından e, bahsedebiliriz. E, yaptığımız her işi aşk ile yapmaktan bahsedebiliriz. Kainatta aşk ile bulunmaktan bahsedebiliriz. Kainatta aşk ile bulunmaktan bahsedebiliriz. Ben böyle bir dizi dağınık e, düşünce halinde size tepside bu konuyu sunuyorum efendim. Evet. Devam edelim sizin. E, siz bizi toparlayın kıymetli hocam. Lütfen. gene fragmanlar halinde olacak. Pek toparlanacak bir konu değil ama yine aklıma gelenlerle başlayayım isterseniz. Hatta şöyle tarif ediyorlar. Sevgenin cünün hali olarak tarif ediyorlar aşkı. Ne demek o? Yani cünün hali malum aklın ref olması, aklın zail olması. Yani artık İnsan aşk halinde hesap yapmıyor. E, akıl hesap yapar. Kendini muhafaza eder. Menfaatlerini korur. İstikbalde başına ne geleceğini düşünür. Bir alışveriştir, bir muhasebedir. Ama aşk hali gelince insan hesap yapmıyor. Bu aşk hali özellikle insanlarda karşı cinse duyulan temayül şeklinde ortaya çıkıyor. Bu temayülün içerisinde aynı zamanda bir... E, dürtü de var. Yani bir sevgi tabii, bir içgüdü de var. Dolayısıyla çoğu insan bu fiziksel dürtüyü, bu bedensel içgüdüyle kalbi olanı, aşkı birbirine karıştırır. Dolayısıyla yani aşk dediğimiz zaman ne manaya geliyor? Yurt dışında görmüştüm savaşmayın, aşk yapın diyor e, bir şey vardı. E, bir e, tabela. Flogan değil mi? E, Meşhur vardı. Bu Vietnam Savaşı sırasında meşhur olan bir slogan. Evet. Evet. Ve orada iki, iki hayvan birbirlerine yaklaşıyorlardı. Yani bir resimin altındaki motto da buydu. Bir logo ve bir... Tabi burada kastedilen karşı cinsel duyulan inhimak yaklaşım, mail vesaire. Bu bizim düşünce ve duygu dünyamızda yer alan ee, kalbin tattığı en üst e, merhale olan, en üst mertebe olan hiç değil. Böyle deyince aklıma amak hayal geliyor Derzaden'in amak hayali. Orada da geçer. İşte e, bir takım zevkler var. Dünyevi zevkler dünyada. Bu zevkler bütün insanlara verilmiş, bahşedilmiş. E, çünkü biz hayatı zevkle yaşarız. Diğer canlılar da zevkle yaşarlar. Aksi halde hayat yaşanacak bir macera almaktan çıkıyor. Yani Güzel bir yemek karşısında mutlu oluruz ve onu e, Allah verdiği nimettir. Lezzetli yiyebiliyorsa bu bir zevktir. Bazı insan da yiyemiyor çünkü rahatsızlığı var, perhizi var, dokunuyor, şu oluyor, bu oluyor. Şerh Penderzade bu kitapta yani dünye bir zevklerin en üst kademesinin e, karşı cinsel duyulan e, eğilim olduğunu söyler. En üst kademe odur der. Sonra Böyle geçtikten sonra peki bunun üstüne bir başka haz var mı? İşte o da kalbin tatlığı, tattığı hazdır. Bir küçük e, menkebeden bahsedeyim. Hazreti de Bursa'da neşe tarik ediyor, eşat vazifesiyle meşgul oluyor. Ve malum Hazreti az, Aziz Mahmut Hüdayi ona intisap ediyor Bursa Kadısı'yken. Hikaye bu ya. Şimdi bu hikayelerde böyle bir takım metaforik yaklaşımlar vardır. Doğru mudur, eğri midir? Onu biz bilmeyiz ama burada önemli olan verici mesajdır hikayenin. Tabii. Yani bir tarihçi değiliz. Burada, Hikaye de... kıymetli hocam çok bir ufak bir parantez Hikayeler insanlara bir şeyler öğretmek içindir, anlatmak Tabii. içindir. Tabii. Bir ahlaki mesaj iletmek içindir evet. zaten. Evet. Hazreti Aziz Mahmud'u da teevil ediyor. Ve diyor ki işte şu gece nikahımız oldu. Biz evlendik, evleneceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyor. Hazreti şey Vazifesi Aziz Mahmud Hüddin Hazretleri'nin Üftadi Hazretleri'nin sabah namazından önce kalkıp abdest suyunu ısıtmak. Çünkü soğuk bursa. Şimdi bakın fiziksel bir hadise. İki tane adam var. Biri mürşit, biri mürit. Vazifesi fiziksel bir olay. Suyu ısıt ki Hazreti rahat rahat abdest alsın. Şimdi çok basit görünüyor hadise. Ama böyle bu işler. Yani dünyada yaşıyorsak Dünyanın zahir hükümleriyle beraber yaşayacağız. Onlardan vareste kalamayız. Neyse bir de bakıyor ki gene aynı vakitte yani sabah vaktine yani o hani birkaç zaman kalmış yani fecir daha henüz yok. Gene Hazreti Azim Mahmud Hüdayi kapısında ve şey büyüm elinde ve sıcak. Hayrola diyor. Diyor ki Efendimiz bu hizmet ötekinden daha tatlı diyor. Şimdi buradaki hadise eğer hmm. e, Şeyh Benderzade ile birleşirsek bize başka bir şey söylüyor. Buradan isterseniz şeye geçelim. Mahir Bey. E. Buyurun. buyurun Mahir Bey derdi ki, Mennem yazık bilmez yazık. Tatmamış ki bilsin. Ne kadar söylersen o bilinmez. Yine bir başka aziz buyururlardı ki, Evladım baklavanın tadını bilmeyen adama sen baklavayı anlatamazsın. Sen ne kadar anlatsan muhakkak bir mecaz yapacaksın, bir efendim, teşbih yapacaksın. Adam bilmiyor baklavayı, baldan tatlı diyeceksin. E balı bilmiyorsa ama bal baklava değil. Nasıl anlatacaksın? Mümkün değil anlatamazsın. Evet. Dolayısıyla bizim yani, peki bunlar bana ne söylüyor tatmadığım halde? Bunlar bana bir külliyat söylüyor. Diyor ki, öyle senin kalbinde bedeninden giderek soyutlanan bir duygu var, bir birikim var. O birikim sana bir şeyler söylüyor ve o birikim üzerinden yürüdüğün zaman sen sonsuza doğru yol alabilirsin. Ki senin zaten varlığının bir boyutu sonsuza doğru açılma kabiliyetinde. Görmen kısıtlı, duyman kısıtlı. Yani çok şimdi fizik okuyoruz, i̇şte hayvanlar bizden çok daha hassas duyuyorlar. Çok daha ötesini görüyorlar. Gece görüş düğünleri var hayvanların gözlerinde görüyorlar. Biz görmüyoruz vesaire uzatmayalım sözü. Ama öyle bir noktada ki kalbimizde o bir türlü tatmin olmuyor. O sonsuza arıyor. Sonsuza varabilir mi? Hayır varamaz ama yolunda gider. Dolayısıyla işte aşk o yolu ortaya koyuyor. Aşkın sıkıntısı bu dünyada her şeyin bir sıkıntısı var. Çünkü bu oluş ve bozuluş dünyası. Yani cömertliğin sıkıntısı bu Misal yani. Sağlığın sıkıntısı hastalık. Aşkın sıkıntısı da şefettir. İnsanlar aşkla şevvetle birbirlerine karıştırıyorlar. Ha, o kadar güzel söylediniz ki hocam. Evet. Çünkü bize böyle öğrettiler. Bu söz bana aittir. Evet. Bakınız ben söylüyorum. Bizim muhteşem bir geleneğimiz var. Hı hı. Bu sohbetleri dinleyenler bu kitaplar çıkarsa inşallah okuyanlar o geleneğe intisap etmeliler. O geleneği öğrenmeliler. İntisab belki zor olabilir. Yani kısmet meselesidir ama öğrenmek bir cahit. O da bir nasiptir ama bir cahit meselesidir. Zaten o geleneği öğrendiğimiz zaman bizim artık gözümüzde ötekinin öteki var. Ama artık o erişilmez aşılmaz değil. Dolayısıyla mesela e, kalp aşkla Yorulmuştur kalp aşka yönlendirilmiştir aşk kabiliyeti vardır bedende ise öteki şehvet kabiliyeti vardır o düşer yaşlı adamın kalbi kardiyolojik açısından bakarsanız yorgundur ama aşk açısından bakarsanız yorgun değildir çünkü o kalp ona göre dizayn edilmiştir yine tabirle söyleyeyim ona alıştırılmıştır ona yatkın bir o kabiliyetle teçhiz edilmiştir. Beden düşer bir noktadan sonra e, o diğer kabiliyetten ama kalp düşmüyor. Onun için kalp ihtiyar, ihtiyarlamaz derdi eskiler. Çünkü muhabbet öyle bir hadis. Her, her an diri tutar insanı. Bizim yani İslam medeniyet tasavvurundaki anlayış sıkıntısı öteki o daima var. E, şehvettir. O, o da lazım. Onsuz da olmuyor. Ama o, onunla aşkı karıştırmamak icap eder birbirine çok yakındır. Çünkü haz itibariyle şey Penderzade'den dendi biz bunu öğrendik. En üst hazdır şey bedensel hazların. Aşka yakındır ama aşk değildir. Ee, kıymetli hocam, şimdi aşk duygusunu inceleyen kimi batılı sosyologlar şöyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Dini hayat en ücra yerlere sürüldüğü için batı toplumunda şehevi aşk çok ön plana çıktı diyorlar. Yani aşk aslında romantik aşk e, bir tür dinin sağladığı yüce duyguları insana verebilen yegane unsur olarak kaldı. E, ve o yüzden işte sürekli biz e, filmlerde romantik aşkları görüyoruz. Şarkılarda romantik aşklardan bahsedildiğini görüyoruz. Şimdi Şimdi yeni kalmadı. bir icat diyorlar. Yani 18. yüzyılın sonunda ortaya çıkmış bir icat diyorlar. Yoksa insanlar kabul edilmiş, düzenlenmiş evliliklerle evleniyorlardı. Yani iki aile arasında bir anlaşma yapılıyordu. İnsanlar evleniyorlardı. Yüzyıllar boyunca böyle gitmişti. Giderek romantik aşk nosyonu ve insanın ancak bu şekilde evlenmesi gerektiği yönünde bir bilinç oluşuyor insanlıkta. Biraz da zamanın ruhunun getirdiği bir şey. Ama bir bir tür kahramanlık kendi hayatının kahramanı olma kovulmuş anlamı yeniden hayata geri getirme gibi bir misyonu da var. Beşeri aşkın romantik aşkın. Ama bizdeki aşk nosyonu yani klasik şiirimizdeki aşk nosyonu beşeri aşkın çok fevkinde. Yani orayı aşan bir ayağı orada duruyor fakat diğer ayağıyla mana alemlerini geziyor. İnsan yüreğinin Sevebilme, bağlanabilme kapasitesini bize gösteriyor. Aslında insan evladı sevebiliyorsa, bir insanı sevebiliyorsa Allah'ı da layıkıyla seviyor. Bir insanı sevemeyen e, Rabbini de sevemiyor. Bana biraz böyle geliyor. Yani bu sevme kapasitesi, yani Leyla'nın bir remz olması, Mecnun'un onun uğruna yola düşebilmesi e, aslında... İlk basamak çünkü beşeri sevebiliyorsan sonsuz kudretin kaynağını haydi haydi sevmen lazım. Evet. Bilmiyorum ne dersiniz? Ben de aynı kanaldayım. Şimdi bir egzersiz yapıyor vücut nasıl çocuk yürümeye öğreniyor İdman yapıyor önce alıştırıyorsunuz elini tutuyorsunuz hı hı. dikkat ediyorsunuz işte taytay tay yapıyor vesaire. Sonra ona göre ayakkabı giydiriyorsunuz. Ona göre uygun güzergahlardan yürütüyorsunuz. Sonra evet. ustalaşınca mesela bizim torunlara merdiven çıkıp inmeyi biz yasaklamıştık. Evde, bizim evde merdiven var. Onun önüne tahtına. Neden? Çünkü düşebilir diye düşünüyordum. Yani. Evet. Yürüye, yapamazdı. Evet. O kapılar yaptırmıştık. Sonra onları açtık alıştılar. Şimdi kalbin de böyle alışkanlıklara ihtiyacı var. Zihnin de böyle alışkanlıkları, böyle eğitimlere ihtiyacı var. İşte sevme hadisesi öyle başlıyor. Çok, çünkü insan kendisine kalsa, yani sevmeyi ona öğretmeseler sadece kendisini sever. O insan egoist oluyor. Sadece kendi arzularını, ihtiraslarını, isteklerini sever. Bencil oluyor. Gelgam olamıyor. Bunu öğretiyorlar insanlara. Ve dediğiniz gibi önce bir sevgiyle başlıyor hadise. Yani işte bir çiçeği, bir böceği, bir eşyayı ve sonra da karşı cinsden birisini. Tabii sevgi gündeme geldiği anda mesela yine Aziz'in buyururlardaki sevginin göstergesi fedakarlıktır. Feda edebiliyor musun? Çok güzel. Tabii. Yani, Kendinden o... neyi feda ediyorsun? Evet. Neyi feda edebiliyorsun? Döküp varlığı gitmektir adı aşk diyor. Kendinden neyi döküp gidiyorsun yani? Evet. En basiti yani mesela... Karşıdaki hanım bir şey istiyor bakalım verebiliyor musun? Ama gönül rahatlığıyla hani böyle e, tekrar geri alırım ben de ondan daha iyisini alırım şeklinde değil. Böyle böyle kat bir şeylere alışıyor. Sonra e, bu macera devam ederken bakıyorsunuz ki e, hepimizde olduğu gibi bu ilişkide de bir takım eksikler var. Kalp tatmin olmuyor. Ve ondan sonra eksiksize doğru gidiyorsunuz. Bunlar bizim matematikte olmayana ergi derler. Yani bir problem çözmek istiyorsunuz. Bir takım ihtimaller var. Onların sayısı belli. O ihtimal olmadı, o olmadı, o olmadı, olmadı. Öteki olacak. Son kalan olacak. Çünkü o olması lazım onun. Şimdi bizde de böyle. Karşı tarafta çok güvendiğiniz, çok sevdiğiniz, fedakarlık yaptığınız bir hadisede bakıyorsunuz. Bir eksik ortaya çıkıyor. Sonra benim aklıma şu anda... Yine kitabın bebiğinden Hz. İbrahim hikayesi geldi, kısası geldi. Yıldızlar, ay ve güneş, hepsinin eksiği var diyor. Ben eksik olmayan, batmayanı seviyorum diyor. Tabii. Batmayan kim? Sadece o. Onda hiç eksik yok. Peki biz onun hiç eksik olmadığını bilebiliyor muyuz? Bizim bilgimiz ona yetmez ama inancımız yeterse kalp işte o inançla tatmin oluyor. Çünkü siz de karşı tarafla yani karşı cinsle, erkek olsun kadın olsun bu anlattıklarımız, bir ilişkiye girdiğiniz zaman ondan bir söz alıyorsunuz. O söz ne? Sadakat sözü. Sadakat sözü aldığınız zaman o söze inanıyorsunuz. Zaten bilimde de öyle, e, hayatın her noktasında öyle. Bilimde buna postüler diyorlar, aksiyon diyorlar, varsayım diyorlar. Karşılıklı ilişkilerde sadakat diyorlar. Söze inanıyorsunuz ve onun üzerine bir yapı bina ediyorsunuz. Sonra bakıyorsun o yapıda sadakat bozulmuyor. Bir takım kusurlar çıkıyor karşı taraf. Mesela sizin beklediğiniz nezaketi, zarafeti göstermiyor. Veya size beklediğiniz şekilde itifat etmiyor falan. E, diyorsunuz ki ben bir kusursuza kalp tatmin olmuyor. Beden tatmin olur, kalp tatmin olmuyor. Zaten e, Kıymetli Hocam psikolojide yapılan bazı araştırmalar üç aşağı beş yukarı aşkın ömrünü 3-5 sene olarak veriyorlar. Yok, aşkın de, ömrünü 3-5 sene olarak veriyorlar. De çok vermişler şimdiki herhalde o kadar da değil. Şimdi çok daha hızlı. Şimdi bugünün aşkları doygunluktan ölüyor. Çok fazla <gülüyor> bir şey vermekten. Efendim e, obez, obez oluyor. Obezleşiyor, obezleşiyor. Bir yandan da koflaşıyor tabii. Aşır, tabii. Yani sonuçta tabii beşeri aşkta, romantik aşkta insan biraz da idealize ediyor sevdiğini. Kafasında yüceltiyor, ona sahip olmadığı bir takım özellikleri giydiriyor. Sonra zaman içinde... Bu özellikleri aslında onun kendi projeksiyonu olduğu, kendi yansıtması olduğunu fark ediyor. Ve birinin bir sözü var, o çok hoşuma gider. Aşk maskeler düştükten sonra da sevmeye devam edebilmektir diyor. Bu çok doğru, güzel bir şey. Ben de böyle bazı tecrübeler, tabii yaş ilerleyince aktarıyor insanlar. Cici ailede geçtikten sonra maskeler düşüyor. <gülüyor> o zaman bakalım esas mesele ondan sonra. Hatta bu cizimayları bazen e, nişanda sözde düşmüyor da nikahtan sonra hemen sonra düşüyor. O feci o zaman yani. Ben ne yaptım diyor insanla her iki tarafta. Biraz da şöyle bir psikoloji oluyor tabii. Yani artık elimde uğraşmama gerek yok. Onun için çabalamama gerek yok deyip kendi daha ilkel tarafları insanların ön plana çıkabiliyor. Evet. O feci bir şey tabii tabii o çok feci bir şey. Yani o, o dürtüler, o vahşi dürtüler, o insanı işte delim edal yapan dürtüler onlar Allah muhafaza yani onlarda ee, Sonra aklıma geldi siz bir, bir Fransız filozofundan bahsettiniz. Yani e, sevginin olabilmesi için herhangi bir nesneye, şansa objeye veya bir kavrama İçimizin boşlanması lazım. Semseddin Sivazi söylüyor. Mutkun hepsi aklımda yok ama suççu gayrı gönülden ta tecelli idehak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Ya, padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Bunu daha önce de hatırlatmıştınız bize ne güzel oldu. Ya Ama işte bu hakikaten sık sık e, zihnimize, gönlümüze getirmemiz gereken bir şey. Evet. Doğunun aşklarında kıymeti hocam bir çaba var bir cehet var. Tabii. Yani Ferhat dağlara düşüyor efendim Mecnun çöllere düşüyor. Biri işte. dağları delmek istiyor, biri çöllerde arıyor. Yani hep ancak olarak bir çileye, bir gayrete talip olarak diyor bir şey olabilirsin. E mesela işte ben bugün Ferhat olduğum varlık dağını deldim diyor Hazreti Niyazi Mısri. Varlık dağını delmeden ona erişilmiyor. Şimdi bizim ya dışımızda işte sonsuza dönük bir boyut var ya işte o yani eksik ile tatmin olmuyoruz. Mesela bedenimiz eksikle tatmin oluyor. Bir şeyler yiyoruz, karnımız doyunca bitti bu iş diyoruz. Ama yediğimiz şey öyle veya böyle bir, bir tarafından eksik. Ama kalbin tatmini böyle değil. Bir mantoya büründüğümüz zaman bedenimiz ısınıyor tamam diyor beden bu o mantonun niteliği öyle veya böyle bir fonksiyonu varsa iş bitiyor. Ama kalp öyle değil. Tamam. Kalbin kalbin istediği başka bir şey. Ve o başka bir şey eksik, noksan kabul etmiyor. Bu fıtratımız da var. Zaten onun için bu da yani kalbin böyle yaradılışı da hilkatin tecelliyatının bir ispatı olarak görülürdü eskiler tarafından. Yani hilkat öyle bir tecelli etti ki senin kalbin eksiye meyletmiyor. etmiyor. Eksiğe den kalbi hastalıklı olarak ifade ederlerdi. Onun temizlenmesi lazım. Çünkü kalp çok e, muazzez, çok mukaddes bir realite. Oraya ancak tenezzül buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve bir müminin kalbini sağarım ben diyor kainata sığmaya. Ve evet. insana malumunuz nusay Kübra diyorlar. Yani kainat bu evren, yıldızlarıyla, işte, cisimle ilgili, takım yıldızlarıyla her ne varsa... Bir nusa, bu nusa'ya e suora, küçük nusa, ama insan kalbi büyük nusa niye? Çünkü insan Allah'a erişebilen tek varlık. Diğerlerinin böyle bir kabiliyeti yok, vermemiş ama insana vermiş. Dolayısıyla kalbin çok temiz tutulması gerekiyor. Kalbin bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor ki bu nasivadan kalbini... arındırmak diyelim. Nasivadan bravo evet, aynen, evet. Yani onun dışında olanı her şeyden arındırmak. Bu hayattan eletek çekmek demek değil. Hayatın içinde bulunmak, yine merhum peder çok sık söylerdi. Eli karda, gönlü yarda olmak. Tabii. Eli karda, ne iş yaparsa. Siz hekimsiniz, ben mühendisim, filancı, efendim işte avukat, ötekisi muallim, birisi ayakkabı tamircisi, ötekisi temizlikle ilgilenen bir hanımefendi. Ne iş yaparsa güzel yapmak, eli kârdı ama gönlü yârdı olmak. Çünkü dünya bizim gönlümüzle kendisine çekiyor. Çektikçe adeta yüklenen bir varlık gibi gömülüyoruz hayatın içine. Halbuki kalbin hayatın içinde fazla bir işi yok. Bedenin var ama kalbin yok. İşte aşk, kalbin o hissiyatı, o niteliği kazanması ve ait olduğu yere, sahibine doğru yönlenmesi ona rücu etmesi. Aşk bu. İşte onun için aşk yemiş hayna varsa alemde ilim bir külük haliymiş ancak diyor Fuzuli. Size başlangıçta okudunuz. ilim kesbiyle paye rifat bir emri muhaliymiş muhakkak. Aşk yemiş hayna varsa alemde ilim bir külük haliymiş ancak. Kıyılık hal dedikodu demeyin. Ama ilim Hı -hı hakikaten dedi. de odur hocam. Evet, bizim. O onu dedi, bu bunu dedi. <gülüyor> öyle bir araya getirirsiniz. Siz de bir şey söylersiniz. Sizden sonrakiler sizi de katar. Öyle tabii. devam eder gider. Evet. Güzel. Yani, bu da lazım yani. <gülüyor> o da lazım tabii. Bizim, bizim rahmetli Nihat Hoca, Nihat Çetin Hoca Nukila Nikola derdi. <gülüyor> Nikola dedi ki. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Çok çok nükleden bir hazretti. Allah rahmet eylesin. Nüküla evet, evet. Nikola dedi ki yani, böyle. Ama aşk o değil. Eyvallah. Aşk, aşk kelimelerin aşk. de sustuğu bir yer kıymetli hocam. Bir kelimelerin bir, de takatini yüklenemediği bir evet, şey. Şebi Ruslatta uzar fecele kadar kızsa ya aşk. Ta ki mecnun bitirir mutkunu Leyla söyler diyor. Tabii Leyla'ya söyleten var. Bu şey Yahya evet. Kemal Bey. Ee, yine e, müsaade ederseniz merhum topçudan evet. bir bir küçük anekdot. Bizi, bizi dedi, Aziz Efendi'ye götürdüler. Bizim e, Sır amca bizim Sır amca. Kumaşçı Sır amca. Ben tanıdım. Çok muhterem bir zattı. İlk mektebde arkadaşım öğrettim beyi Ben bir sene anlattım dedi Efendi'ye. Ne anlattım bilmiyorum işte. felsefeden şundan bundan kendi sıkıntılarımdan. Sonra benim de sözlerim bitti dedi. Peki o ne yaptı dedim. O konuşmadı dedi. Sadece baktı. Ara ara küçük şey sözler söylüyordu ama dedi... İstikameti veriyordu dedi. İşte bu. Önce siz söyleyeceksiniz, boşalacaksınız. Anlatacaksınız. Siz de onu yapıyorsunuz. Ne diyorum işinizde özellikle e, sizin işinizde. Önce insanı bir konuşturuyorsunuz. Önce Tabii. bir rahatlıyor. Rahat Sonra birkaç söz, bir, bir iki üç hap tamam diyoruz. Tam odur hocam. Tam odur. Ee, bazen e, bize sitem ediyor bazı insanlar. E, siz çok az konuştunuz diyorlar. Biz diyoruz ki bu saat senin konuşman için, senin e, dertlerini dökmen için, kendini ifade etmen için. Biz arada bir cümleyle yol gösteririz. Üç cümleyle yol gösteririz. O üç cümleyi iyi seçmek lazım. Yani... E, ama e, isabetli tercih edildiği zaman e, o cümleler çok şeyi değiştiriyor. Yeah, yeah. Yani ben e, kendi de tesadüf etmişimdir sağda solda bir gün karşılaşınca yıllar sonra yeniden gelince der ki orada şöyle bir cümle söylediydiniz o benim hayatımı değiştirdi. Yani bu e, insani etkileşimin her türünde mümkün hele de e, böyle güzel insanlarla e, Allah dostlarıyla bir araya geldiğiniz zaman böyle bir atmaca gibi onların ağzından çıkacak sözleri kapmak lazım sanki Bazen bakış bile Tabii. veya sükürt bile istikamet veriyor insana. Bir Tabii. sene konuştum dedi Hazret. Sonra o dedi ne yaptı dedim konuşmadı dedi. Ara ara söylüyordu gülümsüyordu. Bazen sükürt ediyordu ama çok çok şey öğren, öğretti dedi bize istikamet verdi dedi. Dolayısıyla hadise böyle. Yani Eyvallah. siz konuştunuz nutuk mut, sonra sizinki bitecek o konuşma. Leyla'nın nutku başlayacak inşallah. Evet. Kıymetli Hocam çok teşekkürler bu bahsi doğudan batıdan e, alıntılar yaptık Ariflerden, gönül insanlarından benim sen ek süperi sevdiğim bir yazar romancı sık sık iktibas yaparım ondan onun da çok sevdiğim bir ifadesi var diyor ki aşk birbirinin gözlerinin içine kendinden geçmişçesine bakmak yerine aynı omuz hizasında durarak Ufka birlikte bakmaktır. Derin adamdır hocam bu sen eksperide de. Ufka, ufka bakalım. Çünkü birbirimizin gözünden bir süre sonra bakabiliriz Birbirimizin gözünün içine bakmaktan. Ama aynı omuz hizasında da ufka bakalım. E, mefkuremiz olsun. E, hayatı güzelleştirmeyi, dünyayı güzelleştirmeyi kendimize mihver edinelim. Dünyayı güzelleştirmeye çalışırken zaten biz de güzelleşiriz diye temenni edelim. Kıymetli hocam gönlünüze bereket. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri bir gönül sadasından daha hayırlı akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim.